Merhaba, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi'ndeki ETS yani kirletme izni fiyatlarını yükseltmek için yeni izinlerin çıkarılmasının askıya alınması kararını kabul etmedi. Avrupa Komisyonu'nun teklifi 334'e karşı 315 oyla reddedildi, 63 parlamenter ise çekimsel oy kullandı. Teklif parlamentonun çevre komisyonuna geri gönderilecek komisyonun planına karşı çıkan parlamenterler, ETS'de daha köklü bir reforma gidilmesinin ve izin miktarına müdahale etmenin sisteme olan güveni sarsacağını savunuyor. Demir-çelik gibi enerjinin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde yeni izinlerin askıya alınmasına karşı çıkıyordu. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda Avrupa Parlamentosu'nda çıkan kararın hayal kırıklığı yarattığını açıklarken Avrupa Komisyonu'nun iklimden sorumlu üyesi Connie Hedegaard da Parlamentodan çıkan kararı üzüntüyle karşıladığını söyledi. Hedegaard, Avrupa'nın iklim hedeflerini yakalayabilmesi ve inovasyonu teşvik edebilmesi için sağlam bir karbon piyasasına ihtiyacı var, diyor. Avustralya, çatı tipi güneş elektriği kurumlarında 1 milyon rakamını aştı. Avustralya Temiz Enerji Konseyi, 2013 yılı Mart ayı sonu itibariyle ülkedeki çatı tipi güneş elektriği sistemlerinin sayısının, 1 milyon 463'e yükseldiğini açıkladı. Bu da 2,5 gigawattlık kurulu güç anlamına geliyor. Konseye göre 2008'de 20 bin seviyesinde olan bu rakamın artışında güneş enerjisine yönelik devlet teşvikleri ve düşen sistem maliyetleri etkili. Avustralya İklim değişikliği ve Enerji Verimliliği Bakanlığı 2009 yılında yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimini teşvik uygulaması başlatmıştı. Aynı hatta daha yüksek teşviklerin güneş zengini Türkiye'de de artık olması gerekiyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından 2009 yılında hizmete açılan ve çevre konusunda birçok ödül verilen Yozgat Belediyesi katı atık bertaraf tesisi çevre ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla kapatıldı, mühürlendi. Katı atık bertaraf tesisinin bulunduğu bölgedeki Azizli Bağları ve Salman Fakılı köylüleri atıkların depolanmasında sorunlar olduğu, bu durumun çevre ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle yargıya gitti. Bilirkişi tarafından bölgede yapılan incelemede Tesislerden kaynaklanan nedenlerle suların kirlendiği, çevreye dağılan atıkları yiyen hayvanların ise hastalandığı, çevre ve insan sağlığına zarar verdiği belirlendi. Yozgat İdare Mahkemesi tesisin kapatılması yönünde karar verdi. Kararın Yozgat Valiliğine intikalinin ardından tesis mühürlendi. Tesisten getirilen atıklar ise geri götürüldü. Tesisin kurulması konusunda hazırlanan raporda imzaları bulunan Yozgat İl Özel İdaresi'nde görevli 5 teknik personel hakkında da soruşturma başlatıldı. Yargının kapatma kararı sonrasında bir açıklama yapan Azizli Bağları Köyü muhtarı Ali Koças'tan, tesisin yapılmadan önce ilgililerle görüştüklerini hatırlatarak tesisin çevreye hiçbir zarar vermeyeceği, Avrupa'nın son teknolojisini kullanarak toplanan atıklarının ayrıştırıldığı, sonrasında da değerlendirileceği söylenmişti ama gördük ki tesis etrafa hastalık yayıyor, buradaki pislikler tarım alanlarına akıyor, zarar veriyor, hayvanlarımız yedikleri atıklardan zehirleniyor, İlgililerden, yetkililerden, bölgede yaşayanların genel sağlık taramasına tabi tutulmasını istiyoruz diyor kendisi. Çanakkale Bayramiç'ten altın arama sondaj çalışmaları yaparken kimyasal sondaj atıklarıyla çevreyi kirlettiği tespit edilen Kuzey Biga Madencilik şirketine 40.636 lira para cezası kesildi. Maden şirketinin altın arama sondaj çalışmaları sırasında kullanılan kimyasal atıkların Kara Karamenderes çayına ulaşıp buradan da Bayramiç Barajı'na aktığı ve çevre kirliliğinin neden olması üzerine Karaköy Muhtarı Ramazan Çakır suç duyurusunda bulunmuştu. Bölgeden alınan su örneklerinin analizi sonrasında kimyasal atıkların suya karıştığı belirlendi. Çevre kirliliğinin neden olduğu tespit edilen maden şirketine para cezası kesildi. Karaköy Muhtarı Ramazan Çakır kesilen ceza ile altın şirketin çevreyi kirlettiğinin tescillendiğini belirterek, Altın arayan firmanın çevreyi kirletmiyoruz tezi bu ceza ile birlikte çürümüş oldu. Ancak atıklar nedeniyle derelerdeki balıklar öldü. Kurbağa bile kalmadı. Bunun cezasını kim ödeyecek?" dedi. On binlerce bisikletli 22 Nisan yeryüzü gününde yani bu pazartesi Macaristan'ın başkentini adeta istila etti. Şehir içi ulaşımda bisikletin payının artmasını hedefleyen bisikletler Doğu Avrupa'da trafik sorununun en yoğun şekilde yaşandığı şehirler arasında olan Budapeşte'de tüm caddeleri bisikletlerle doldurdular ve bisikletten başka bir çözümün mümkün olduğunu bisikletin ulaşıma çözüm olduğunu göstermiş oldular. Geçmişe oranla her şeyin değiştiğini söyleyen bu da Peşte'de yaşayan şehir plancısı Miklos Salka 20 yıl öncesine göre büyük bir değişimin içinde olduklarını, 90'lı yıllarda tek tük bisikletlere rastlarken bugün on binlerce bisikletinin caddeleri doldurabildiğini vurgulayarak şehir plancılarının da artık bu yeni duruma uygun çalışmalar yapmaya zorunlu olduklarını kaydetti. Macaristan'da Critical Mass etkinliği 2004'te başladı ve hızla kendisine destek topladı. 22 Nisan'da dünya üzerindeki yüzlerce şehirde bisikletler caddeleri doldururken bu sayı Budapeşte'de organizatörlerinin iddiasına göre 80 bin bisikletli buldu. Bu rakam Critical Mass organizasyonu için bir rekor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz Esen Kalın.